Gusül abdesti alırken küpe takmak mecbur mu? Küpe takılı değilse ne yapılmalıdır? Gusül abdesti alınırken avret mahalli kapalı tutulması şart mıdır? Evet güzel. Öncelikle küpeye cevap verelim. Kadınların e, şayet e, kulaklarında küpe yoksa suyu e, kulaklarının içine ulaştırmaları gerekir. E, bunun içinde e, kanaatları yani kalben kanaat getirmeleri bu su buraya, su buraya ulaşmıştır diye kanaat ...getirmeleri yeterlidir. Yani çok o kadar vesvese içerisine girmeleri gerekmez.